Merhaba ben Murat Lostar ve karşımda Banu Zeytinoğlu. İyi akşamlar Sayın Zeytinoğlu. <gülüyor> İyi akşamlar Sayın Lostar. Ne işgal ettim stüdyoyu Banu'nun yokluğundan faydalanarak. Evet Arastan sen de hoş geldin diyeyim kendi programının köşesine. Evet evet keyifli oluyor böyle. <gülüyor> evet biz Banu ile her zaman yaptığımız gibi ben sorarak başlayayım. Ne konuşuyoruz bu hafta? Valla bu hafta pek çok kişinin başında bir dert var uzun zamandır bir dert var her ne kadar şu son zamanlarda biraz bilinçlenildiyse de bu konuda şu chat meselesi evet. ee, sanırım dinleyicilerimiz arasında, arasında da vardır chat yapan search yapan internette ve bununla ilgili başları ağrıyan dinleyicilerimiz de vardır mutlaka nedir chat'in karanlık yüzü? Çat, e, aydınlık yüzünden başlayalım mı? Çat aslında çok keyifli, çok hoş bir şey. Çünkü ben e, ilk şeyden bahsedeyim, ilk hayatımda tırnak içindeki çetimi e, galiba birçok kişiden önce 1987 yılında yaptım. E, Amerika'ya giden bir arkadaşımla o zaman daha tırnak içinde internet bile demiyorduk ona. Hı hı. Öğrenciler arası bir okul arası bir ağ üzerinden, örn üzerinden haberleşme fırsatımız olmuştu. Bizim için muhteşem bir şeydi. Ben yazdım ve karşıdan cevap geldi. Çok heyecanlanmıştık. Sonra tabi artık bu iş çok alışkanlık haline geldi. Günümüzün çok ayrılmaz bir parçası. Ee, artık hele hele yeni jenerasyonun konuşmadan daha çok yaptığı bir iletişim yöntemi. Çet. Hatta aynı evde yaşayan ev arkadaşları birbirleriyle çetleşerek anlaşıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, yemeye gidelim, mi, de acıktım, beyesek gibi. Evet, ki. kesinlikle <gülüyor> filmlere bile konu olmaya evet. başladı. Ama çetin bir e, önemli bir karanlık yüzü var ki o da karşı taraftakinin gerçekten... ...yazdığı kişi olup olmadığından emin olmamamız. Hı hı. Bu hem zaten tanıdığımız ve bir süredir chatleştiğimiz bir kişinin... E, ...chat niki ya da kullanıcı ve parolası ele geçirilerek de... ...bir başkasıymış gibi olabiliyor. Bununla ilgili bir takım korkunç hikayeler var. Birazdan bahsederiz. Hem de yeni tanıştığımız birinin... E, ...ilk defa karşılaşmaya gittiğinde... ...aslında işte e, 18 yaşında sarışın bir hanım olmadığını... <gülüyor> <gülüyor> ...öğrenen çok kişi var <gülüyor> etrafta. Evet, böyle hikayeler var. Ee, şimdi e, burada aslında belki hani zaten tanışmadığımız birinin internet üzerinden tanışıp chatleşmeye başladığımız birinin sanıyorum artık bu e, fiil doğru değil mi chatleşmekte. Chatleşmek, Chatleşmek artık yerleşti maalesef. Kullanacağız onu. E, chatleştiğimiz birinin gittiğimizde aynı kişi olmadığını fark etmek e, çok da bizim için e, şaşırtıcı olmasa gerek. Çok Hı -hı. bununla ilgili hikaye duyduk. Burada sadece bunun farkında olalım. Özellikle özellikle burada bireylere değil ama ebeveynlere seslenmek lazım. Elbette. Çocuklarını bu konuda eğitmeleri, sürekli uyarmaları, işte sadece internet üzerinden tanıştıkları insanlarla hiçbir şekilde fiziki buluşmaya gitmemeleri... Yönünde bir takım uyarıları bir hatırlatalım önce. Evet Murat bu işin biraz duygusal biraz da bir parça da romantik tarafı beklenen kişiyle karşılaşmak. Onun dışında daha tehlikeli boyutları var sanırım. Çünkü e, kimlik bilgileri verildiğinde bu bilgiler kullanılarak çok başka yerlerden zararlar görebiliyor insanlar. Kesinlikle. E, çok daha pratik bir örnekle başlayayım izin Lütfen. verirsen bir arkadaşımın ne yazık ki başına geldi. E, arkadaşımın e, çok sık kullandığı chat programının e, şifresi çalınmış. Hı hı. çalınma yöntemi de benim arkadaşımın hatası şey kendi ismini parol olarak kullanmayı tercih etmiş Tabii ki ilk denemede bulmuş bulan kişi daha sonra şunu yapmış kendisi yani hırsız bağlanmış ve tabii bağlandığı anda çattaki bağlantı noktaları gözüküyor Evet. ve bağlantı noktası üzerinden karşı tarafın ismi de gözüktüğü için demiş ki ya ben işte iyi oldu sana eriştiğim ben şu anda yaz gerçekleşti bu olay şu anda Bodrum'da tatildeyim ...cep telefonunu vericeniz adımı çaldırdım... ...bütün çantam olduğu gibi gitti... ...bir arkadaşımın... ...cep telefonunu aldım fakat onda kontür yok... ...bir 0535'li numara... Hı hı. ...lütfen bana cepten cebe para yollar mısın... ...ondan sonra şu numaraya yolla lütfen... ama ...çünkü benim cep telefonum da gitti beni arayamıyorsun hı hı. da... Hı hı. ...bunu alanlık işte büyük bir şeyle... ...kendi arkadaşına yardımcı olacak... ...elbette bunu yapacak... Aa tabi demiş hemen cep cep şeyinden işte cep telefonundan daha doğrusu cepten cebe para yollamanın izin verdiği en yüksek meblağı yollamış. <Gülüyor> Ve tabi bu bir kişinin başına da gelmiyor. Aynı kişinin bütün arkadaşlarına bu aynı hafta sonu içinde yapılmış. Çoğu da iş arkadaşları. Pazartesi günü işe geldiklerinde aa ne oldu geçmiş olsun dediklerinde Eyvah. zavallı arkadaşım tanıyor <gülüyor> fark etti tabii. Ama zeki bir hırsızmış hakikaten. Evet ne yazık ki. Bu tabii e, işin hem e, elbette e, zararlı tehlikeli ama bir taraftan da komik e, artık hani tebessümle anlatabileceğimiz bir hikaye. Bu da daha ciddi olacak olan hikayelerse e, bunun üzerinden parola çalınmasıyla bankalara girip hani sadece bir cepten cebe 3-5 kuruş para yollamak şeklinde değil de ciddi parasal hırsızlıklar. Türkiye'de çok fazla duymuyoruz ama dünyada duyduğumuz onun üzerinden kredi başvuruları vesaire gibi çok daha büyük maddi manevi zararlar. Peki chat severlere önerin neler? Chat severlere önerim. Chat'te bizim kendi kimliğimizi korumak çok önemli diyoruz değil mi? Kimliğimizi koruduğumuz ne var? Yani bizim biz olduğumuzu chat servisine tanıtan ne var? Temelde aslında bir tane parola ya da password ya da pin dediğimiz şey var. Bunu iyi korumamız lazım. Hı hı. Aslında her fırsatta birçok kez söylüyoruz. Ee, ke ben... Mesela senin bir chat adresinin olduğunu varsayarak konuşuyorum. Hı hı. Ee, seni, arkadaşlarını, aileni, e, varsa evcil hayvanı, tuttuğun takımı, şu, bu akşam maçta var hazır, <gülüyor> e, bilirsem ve bunların bir kombinasyonu, bunları deneyerek yanılarak senin parolana ulaşamamam gerekiyor. Bu çok basit bir şeymiş gibi söylüyorum değil evet. mi? Oysa ne yazık ki internette kullanılan parolaların %75 ve %80'i hala bu özellikleri taşıyor. Yani ben Araslan'ı tanıyorsam, tuttuğu takımı, hayattaki hobilerini, keyiflerini biliyorsam, yakın arkadaşlarını tanıyorsam parolasını da tahmin edebiliyorum. Yüzde yetmiş beş, yüzde seksen olasılıkla. Evet. Bu birinci en önemli konumuz. İkinci konumuz sadece bilmek ya da bunun zor bir parola olması önemli değil ama zaman zaman değiştirmek gerekiyor. Çok sık olması gerekmiyor. Sonuçta burada bir hayati bir şey yok. Haftada bir, günde bir değiştirmekten bahsetmiyorum ama altı ayda bir, yılda bir değiştirmek ya da bir hiç olmazsa... Ee, ...bir şüphelendiğimiz zaman bir şey olmuş Hı -hı. olduğundan e, değiştirmek çok önemli. Parolalar nereden çalınıyor tahmin etmenin dışında? internet kafelerden. Ee, yeri gelmişken internet kafelerden... ...internet bankacılığına girmemeyi özellikle vurgulamak istiyorum. Her ne kadar teknolojinin karanlık yüzünün farkındaysak... ...her yerden istediğimiz gibi kullanalım diyorsak da... ...internet kafeler burada hakikaten önemli bir yeri, bir istisnai oluşturuyor... O da şu internet kafelere bizden bir önce oturmuş olan kişinin o bilgisayara neler yapmış olabileceği bizim klavyeye bastığımız tuşları yani parolamızı nasıl çalabileceği hakkında bir şey bilmemiz çok mümkün değil. Peki burada şöyle etik bir şey uygulanmıyor mu internet kafe sahipleri tarafından ee, ya da böyle bir sistem var mı bilgisayarda oturdum internet kafede işlemimi yaptım ben kalktım yeni bir kullanıcı girdiğinde benim bilgilerim sıfırlamıyor mu? Ne kadar güzel olur değil mi? Yurt da bir sürü internet kafe böyle yani zaten. Bana mantıklı gelen bu pek Kesinlikle fazla anlamamakla beraber bu işte. Son derece doğru bir şey söylüyorsun. Teknik olarak bu son derece e, mümkün. Hatta daha değil de değil, basit. Hı hı. Ama e, yine başka bir sürü konudan, yani hani sağlıktan eğitime her yerde konuşabileceğimiz <gülüyor> gibi bir internet kafe açmak için Türkiye'de ne yapmak lazım? Bir dükkan tutmak, bir miktar bilgisayar almak. Yeterli. <gülüyor> gitmiyor. Dolayısıyla bunu yapan kişilerin çok büyük bir kısmı ne yazık ki bilmiyorlar. Peki Murat dostlar süremizin sonuna geldik. Teşekkür ediyorum beni ağırladığın için. Ben teşekkür ediyorum her zaman. Sevgilerle.